Geçen haftadan devam. İyi ama değişmek için artık çok yaşlıyım. Yapmanız gerektiğini düşündüğünüz bir şeyi yapmak için hiçbir zaman çok yaşlı değilsinizdir... ...ve yaşınız asla kabul edilebilir bir bahane olamaz. İnsan haklarıyla ilgili bir analoji düşünün. Irkçılığın ahlak dışı olduğu sonucuna varmış bir kişi... Ama değişmek için artık çok yaşlıyım, der mi? Hayvanların gereksiz yere acı çekip öldürülmesine iştirak etmenin ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünüyorsanız, o ahlaki inanca göre davranmak zorundasınız. Zaten mesele ahlaki inançlarımız olduğunda yaptığımız şey tam da budur. Ayrıca daha önce açıkladığımız gibi, Beslenme düzenimizden et, süt ürünleri ve yumurtayı çıkarmak hiç de zor değildir.